Bütün Urfa halkına, çoluk ve çocuğuna ve mezarda yatanlarına her sabah dua ediyorum ve bütün Urfalılara selam ediyorum. Urfa taşıyla, toprağıyla mübarektir. Ben çok hastayım, onlar da bana dua etsinler. Elbâkîhü velbâkî -el Said Nursî Bismihi Sübhaneh Ve im min şeyin illâ yusebbihü bihamdih Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu ebeden daima Aziz Sıddık kardeşlerim Alem-i İslam'da Leyle-i Kadir telakki edilen bu Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesinde bir nevi tesemmüm ile şiddetli bir mide hastalığı içinde, sinirlerimi ve vicdan ve kalbimi istila eder gibi bir diğer dehşetli hastalık hissettim. Bu maddi ve manevi iki dehşetli hastalık içerisinde şefkat hissiyle bütün zihayatların elemleri hatıra geldi. Şahsi hastalığımdan daha ziyade elîm bir hâlet-i hissettim. Bununla beraber 80 küsür seneye varan ömrümün sonunda 80 sene manevi bir ibadeti kazandıran en son Leyley-i Kadre layık çalışamayacağım diye sabık iki dehşetli hastalıktan daha şiddetli, hazin bir meyusiyet içinde asaba gelen ve nefsi emmare'nin vazifesini gören bir elîm his beni ezdiği aynı zamanda ayete hasbiyenin bir sırrı imdadıma yetişti. Bu üç hastalığı izale edip Cenabı Hakk'a kahatsız şükür olsun ki hilafı mevul bir tarzda dayandım. Bu üç hastalığıma da böyle üç merhem sürüldü. Maddi hastalığın hastalar risalesinde ispat edildiği gibi bir saat hastalık sabır ve mütevekkil insanlara hiç olmazsa on saat ibadet ve leyleyi kadirde ise daha ziyade ibadet hükmüne geçtiği gibi benim de bu leyle-i kadirdeki hastalığım. İktidarsızlığımla yapamadığım Leyla'yı Kadir'deki hizmetin yerine geçmesiyle tam şifa verici bir merhem oldu ve bütün zihayyatın hastalık ve elemlerinden şefkat sırrı ile bana gelen teellüm marazını birden rahimiyet ilahiyenin tecellisiyle yani mahlukları yaratanın şefkat ve rahmiyeti ve rahmeti tam kafi olmasından onların elemlerini onlar için bir nevi lezzete veya mükafaata çevirdiğinden o rahmeti ilahiyeden daha ileri şefkati sürmek manasız ve haksız olduğundan ve şefkatten gelen elemi bir manevi sürura ve lezzete çevirdi. Yalnız merhem değil, belki şifa da verdi. Ve en son ömrümde en ziyade kıymetler manevi bir hazineyi kaybetmekteki manevi eleme karşı nurun has şakitlerinin. Her birisi şirketi maneviye sırrıyla umum namına dahi dua ile ve ameli salih ile çalıştıklarından hem El Hucetü Zehrada hem Nur Anahtarında izah edilen teşehhütte ve Fatiha'da bütün mevcudat ve zihayat cemaatinin dualarına ve tevhiddeki davalarına iştirak suretiyle hususan toprak, hava, su ve nur unsurları birer dil olmasıyla topraktan çıkan bütün hayat hediyeleri ve sudan mübarekat ve tebrikat ve havadan şükür ve ibadetin temessülleri ve nur unsurundan maddi ve manevi tayyibatlar, güzellikler tarzında, teşehhütte ve Fatiha'da, kainattaki bütün nimetlerden gelen şükürler ve hamdler ve bütün mahlukatın hususan zihayatların külli ibadetleri, ve bütün istiyaneleri ve doğru yolda giden bütün ehl-i hakikata ve ehl-i imanın yolundan gidenlere manevi refakat etmekle, onların dualarına ve davalarına tasdik suretinde aminlerle iştirak ederek, amin demekle hissedar olmanın külli sırrı o gece imdadıma geldi. Gayet hasta, zayıf, meyyus bir halde cüz'i bir hizmet edememekteki manevi elîm hastalığıma öyle bir tiryak oldu ki, ben hakikaten en sağlam hallerimde ve en genç zamanlarımda, en zevkli ve lezzetli evradımda bunamadığım bir manevi süruru hissettim ve hadsiz şükür edip, o dehşetli hastalığıma razı oldum. Elhamdülillahi bi'adedi aşirat-i dekâ iki şehri ramadan fî külli zaman, dedim. Elbaki, hu elbaki kardeşiniz Said Nursi. Bismihi Subhan. Üstadımız der. Benimle görüşmek isteyen aziz kardeşlerime beyan ediyorum ki, insanlarla görüşmeye zaruret olmadıkça tahammülüm kalmadığından, hem şimdi tesemmümden, zafiyetten, ihtiyarlıktan ve hasta bulunmuş olmaktan dolayı fazla konuşamıyorum. Buna mukabil, kat'iyen size haber veriyorum ki, Risale-i Nur'un her bir kitabı bir Said'dir. Siz hangi kitaba baksanız, benimle karşı karşıya görüşmekten on defa ziyade hem faydalanır, hem hakiki bir surette benimle görüşmüş olursunuz. Ben şuna karar vermiştim ki, Allah için benimle görüşmek isteyenleri, görüşmediklerine bedel her sabah okuduklarıma, dualarıma dahil ediyorum ve etmekte devam edeceğim. Şimdi bir iki aydır üstadımız bir hizmetkarıyla dahi konuşamıyor. Konuştuğu vakit bir hararet başlıyor. Bunun hikmetini bir ihtara binaen söyledi ki, Risale-i Nur bana hiç ihtiyaç bırakmıyor. Konuşmaya lüzum kalmadı. Hem ben aciz şahsımla binler dostlarımdan 20 otuz dostla konuşabilirim. Yirmi adamın hatırı için, binler adamın hatırını rencide etmemek için konuşmaktan men edildim, ihtimali kavidir hususi görüşmediğim için mazur görsünler hatta bayramda musafaha etmek ve ona bakmaya tahammül edemiyor. Aişe şimdi hem Ankara hem İstanbul hem Samsun hem Antalya Risale-i Nur'un neşrine başladığı cihetle gizli din düşmanı komiteler o neşriyata karşı bir evham vermemek için şimdilik has dostları da kabul etmemeye mecbur oldu ta sözlerin tabı tamam oluncaya kadar. Onun için hatırları kırılmasın. Dört sene evvel Üstadımız hastalığı yüzünden, beni Ankara'da Risale-i Nur'un mahkemeleriyle alakadar işlerini takip için tevkil ettiği zaman, bazı mebuslara gönderdiğimiz ilişik mektubumuzu yeniden sizlere ve muhterem mebusların nazar-ı irfanlarına takdim ediyoruz. Buna sebep, aynı meselenin devam etmesidir. Bilhassa, son aylarda Şark vilayetlerinde kurulması için teşebbüse geçilen yeni üniversitedir. Risale-i Nur'un bu 30 senelik zamanda dahil ve hariçteki fevkalade intişarıyla her tarafta hüsnü tesiri ve Şark vilayetlerinde 55 seneden beri büyük bir darül fununun kurulmasına çalışması birbirini takip eden ve birbirini tamamlayan bu zamanda alemi İslam'ı şiddetle alakadar eden iki mühim meseledir. Bu iki netice azime hem bu milleti, hususan şark vilayetlerini, hem 400 milyon İslam milletlerini, hem sulhu umumiye muhtaç Hristiyanlık dünyasını da alakadar edip ve tesirini gösteren medar i iki ehemmiyetil hadisedir. İslam dininin ve Kur'an hakikatlerinin külli ve umumi iki naşiri ve ilancısıdır. Üstadımız 55 seneden beri azami gayretle ve müteaddit vesilelerle Şarkî Anadolu'da Camiül Ezhere muvafık medrese Zehra namıyla bir İslam üniversitesinin kurulması için çalışmış ve bunun katil lüzumunu daima ileri sürmüştür. Reisi Cumhur'a ve Başvekile hitaben onlara bu meseleden tebrik eden üstadımızın yazısında denildiği gibi Şark Darül Fununu alemi İslam'ın bir nevi merkezinde olarak beyne el i̇slam medarı iftihar bir makam kazanacaktır. O vilayetlerde medfûn çok aziz ve mübarek binlerle ulema ve arifin, şüheda ve muhakkikînin ecdatlarımızın mazideki pek kıymetli ve kutsi hizmet idiyinileri, manevi bâkî hasletleri, bu Darul Fünun'la dahi tecessüm ederek vazîfî imaniyelerini daha geniş bir sahada yapacaklardır. Şark Üniversitesi'nin bir nevi programı olmaya layık Usul Esas dersi ise Kur'an-ı Hakimin hakayiki imaniyesini tefsir eden ve bütün meselelerini fununu akliye ile ve delaili mantıkiye ve müsbete ile tespit ettiren ve makulatla ders veren risale-i nurdur ki yeni asrın üniversitelerinde ve mekteplerinde okutulmaya şayandır. Risale-i Nur Şarkî Anadolu'da yer yer kurulmuş ve yüzyıllardan beri o havalide manevi âbı hayat membaları vazifesini görmüş bulunan medreselerinin ve üstatlarının bir talebesi vasıtasıyla zuhur etmiştir ki bu son münevver meyveleriyle o muhterem üstatlar yeniden vazife başına geçip vazifeyi tenviriyelerini ve hizmet-i kuraniyelerini bu suretle cihan şumul bir büs ate inkılab ettirmelerini bütün ruhumuzla ümit ve rahmeti ilahiyeden temenni ve niyaz ediyoruz. Bu duamıza zaman ve zeminin şeraihi hayatiyesi ve müsalemeti umumiyenin lüzumu da amin amin diyor ve diyecektir. Evet Şark'taki ilim ve irfan faaliyetinin bir semeresi ve netice-i külliyesi olan Risale-i Nur, Şark Darül Fünun'unun İslamiyet noktasında bir programı olması sebebiyle İslamiyete, bu millete ve alemi İslam'a hizmete çalışanları şiddetle alakadar etmektedir. Ve şimdi Amerika'da ve Avrupa'da Nur risalelerini istemeleri ve oralarda intişarı bu müddiamızın fevkalade ehemmiyetini gösterir. Mustafa Sungur Yazıları beş vecihle iftira ve yalan olduğunu gördüğüm bir gazeteyi bana okudular. Böyle iftiraların hem Isparta'ya hem neşredenlere büyük zararı var. Birinci yalan, nur risalelerini okuyanlara mürid ve tarikat diye beni tarikat dersi vermekle ittiham ediyor. Halbuki beni tanıyanlar biliyorlar ki, mahkemelerde de sabit olduğu gibi ben tarikat dersi değil, imanın, Kur'an'ın hakikatlarını ders veriyorum. Dersimi dinleyenlere nur talebesi denir, mesleğimiz tarikat değil, imanın hakikatlarıdır. İkinci yalanı, iftira eden gazete, başka bir gazeteyi kendine teşlik etmekle, bazı yanlış tabirler karıştırmasıyla diyor ki, Eğirdir gençleri, Said ve müridleriyle mücadeleye başladılar. Katiyyen bunun aslı olmadığını, bütün Isparta ve Eğirdir gençleri biliyorlar. Hatta Isparta ve Eğirdir gençleri, bunu işittikleri vakit, hiddetle protesto ediyorlar. Yalnız Ankara'da bulunan Eğirdirli genç olmayan bir adam, 30 sene evvel benimle görüşmesini az tenkitkârane yazmış. Buna, gençler mücadeleye başladılar namını vermek, ne kadar zahir bir yalandır. Halbuki, kim olursa olsun, bütün gençlere karşı daima kardeş nazarıyla bakıyorum. Bana yahut talebelerime karşı, Isparta ve Eğirdir'de hiçbir gencin mücadelesini işitmemişim. Üçüncü iftirası, o iftira eden gazete başka birisinin diliyle diyor ki, Sayit ve müritleri gizli siyaset çeviriyorlar, emniyeti bozmak tarzında nizamatı değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun yalan olduğuna 28 senede 5 beş mahkeme beraet vermesiyle gösteriyor ki siyaset ile hiçbir alakam yok ve hiçbir emare bulunmaması bunun ne kadar iftira olduğunu gösteriyor. Hatta 35 seneden beri siyasetten çekildiğimi bütün dostlarım biliyorlar. Bu hakikat mahkemeler tarafından da sabit olmuştur. 4. iftirası. Said Nursi bazı kadınlara şeytandır demiş. Bu iftiranın aslı eskiden büyük şehirlerde açık saçık çıplaklık derecesinde hususan yarım çıplak Hristiyan kızları şeytan komandasında ahlakı İslamiyeye zarar veriyorlar. İşte böyle birkaç tane açık gezenler hakkındaki bir sözü, başka surete çevirip, mutlak kadınlara teşmil ederek, tabiri çirkinleştirip istimal etmesi, pek çirkin ve zahir bir iftiradır. Kadınlarla muhabere namındaki risalemde, kadınlara büyük bir hürmet ve ehemmiyet ve kıymet verdiğimi, hatta şefkat cihetinde erkeklerden pek ileri olduklarından, Risale-i Nur'un mühim bir esası şefkat olduğundan, bu mübarek hemşirelerimi, Muhterem hemşirelerim namıyla yad ediyorum. Onların samimiyet ve ihlaslarını ziyade görüyorum. hakaret hakaretkârane iftirası gerilemek ve irtica, yani İslamiyet ahkamına, ahlakına dönmek manasıyla mel'un fikir tabiri kullanması küreyi arzı titretecek kafirane bir iftira olduğu gibi yalnız İspartalılara ve nur talebelerine değil belki alemi İslam'a karşı bir ihanettir. Çok hasta ve çok ihtiyar Said Nursi.